masum-müştehit inancı ehl-i sünnet ve cemaatın inancında yoktur. Ancak Kur'an ve sünnetin dışında ashabın üzerinde ittifak ettiği yani ashabın icmaı dediğimiz konuda masumiyet ehl-i sünnetin akidesidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim bu ümmetim dalalet üzere birleşmez buyurmaktadır. Ancak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 Amelde i̇mam Şafii'ye tabi olan de necis olmaya engel su miktarı konusunda şunları söyler. Su konusunda İmam-ı Şafii'nin de İmam-ı Malik'e göre su, renk, koku ve tadını bozmadıkça onun hiçbir şey istemez. Kulleten sınırı getirmemiştir. İbn-i Omar, radıyallahu anh, gusul esnasında kadınların örgülerini çözmelerini söylerdi.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 Ancak bu Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde diyor ki İbni Hamar e ne oluyor? Niçin diyor Ömer'in oğlu bizim saçlarımızı kasıtmayı da bizlere emretmiyor? Yani onu tenkit ediyor bu konuda. Onu e, Efendime söyleyeyim. Allah Resulü'ne ve selam'den Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anh'a e, bir hüccet var, bir delil var. Dolayısıyla delili olduğu için de diyor ki İbn-i itiraz ediyor ve diyor ki İbn-i için niçin bizim saçlarımızı kasıtmayı da emretmiyor? Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'le birlikte aynı kaptan guslederdim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu gördüğü halde buna ses çıkarmazdı. Dolayısıyla biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sukutu da delildir. Sukutu da hüccettir. Yani eğer orada bir hata varsa mutlaka Aleyhisselatü Vesselam buna e, itiraz eder yanında bir münkerin işlenmesine engel olurdu. Dolayısıyla e, Ümmü'ne Ayşe radıyallahu Anh'e Allah Resulü Vesselam'ın bu takriri sünnetinden yani sükut etmesinden haber vererek diyor ki niçin saçlarımızı kazıtmamızı da emretmiyor. Biliyorsunuz kadınların guslederken Ümmüne Aişe radıyallahu anh'ın bu sözü ile Aişe ile o çok özel halini belki de işte banyoda birlikte guslettiği hali. Çünkü Aişe s.a.v'in bu konuda kadınları ancak haber verebilirdi, hüccet oluşturabilirdi. Ümmüne Aişe diyor ki gusletmemizde saç örgülerimizi açmayı bizlere emretmiyordu. İşte bu sebeple saç örgüleri, af buyurun, e, yani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 parmak diyetlerinin farklı olduğunu söylerdi. Fakat bu konudaki hadis kendisine ulaşınca iştihadını bırakıp hadisle amel etmiştir. Yine İmam Ebu Hanife hayızın müddeti üç ile on gün arasındadır hadisini duymadan hayızın azami müddetinin on beş gün olduğunu söylüyordu. Bu hadis kendisine ulaştıktan sonra onunla amel edip iştihadından vazgeçmiştir. i̇bn Kayyum, Ebu Hanife, Resulullah Aleyhisselatü ve Sellem'den sadır olup, olmadıkları kesin olmayan zayıf hadisleri bile kıyasa tercih ettiğini vurgulamaktadır. Yani i̇bn Kayyum Kayyum, İmam Ebu Hanife ile ilgili diyor ki, zayıf hadisler, zayıf hadisleri bile kıyasa tercih eden birisiydi diyor İmam Ebu Hanife için. Yani, eee,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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuşunca veya hareket edince hazır olanlar ondan istifade ediyor, olmayanlar da onlardan öğreniyorlardı. Bu durumlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çok az zaman ayrı kalmış olan Raşit Halifeler için de söz konusudur. Ebu Bekir Radiyallahu anh, biliyorsunuz Ebu Bekir Radiyallahu anh, Ebu Bekir Sıddiq, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam,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 Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mirastan neneye altıda bir verdiğini söylemeleri üzerine bunu uygulamaya koymuştur. Yine, Ömer ee, radıyallahu anh için de aynısını söyleyebiliriz. O, ev sakinlerinden izin isteme ile ilgili sünneti bilmiyordu. Ebu Musa el-Eş'ari ona bu durumu öğretmiştir. Ömer radıyallahu anh, Kadının kocasının diyetine varis olabileceğine dair hükmü bilmiyordu. Konuyla ilgili hadisi Dahak bin Sufyan el öğrendi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, esyem e diyetinden hanımına pay ayırdı. Ömer radıyallahu anh, Hadisi duyunca kendi görüşünden vazgeçip şöyle dedi. Bu hadisi duymasaydık onun hilafına,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 ee, ehli kitabın muamelesini yapınız demesinden ötürü ama radıyallahu anh de hemen hadisle amel etmiş ve onlara ehli kitabın hükmünü uygulamıştır. Umar radıyallahu anh Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ben Resulullah aleyhisselatü vesselam ihrama girmeden önce ve ihramdan çıktıktan sonra henüz tavaf etmeden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 Ee, Ali radıyallahu anh Fakat Başkalarından duyunca Onlara yemin ettirdikten sonra Hadisi alırdım Ali radıyallahu anh İbni, Hab İbni Abbas radıyallahu Ve diğer bazı sahabeler Kocası vefat eden Hamile kadının 4 ay 10 gün iddet bekler Görüşündeydiler Ali radıyallahu Ve İbni Abbas radıyallahu Ve diğer bazı sahabeler Kocası vefat eden hamile kadının dört ay, on gün iddet bekler görüşündeydiler. Onlar Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'in, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bu hadisini, yani konuyla ilgili hadisini duymamışlardı. Allah Rasulü Satt ve Selam'in hadisi şudur: Kocası vefat eden kadının iddeti doğum yapınca biter.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 ee, e, mesela İmam-ı Şafii Rahimahullah Biliyorsunuz e, وَاِذَا وَا لَمَسْتُمُ النِّسَ Ayetini yani kadınlara dokunduğunuz Zaman ayetini Her türlü dokunuş olarak Anladı Yani ayetin zahirine verdiği Mana buydu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 o da cünüp ancak o hiçbir şey yapmıyor. Ne toprakta debeleniyor ne başka bir şey yapıyor. Namaz da kılmıyor. Tabi Allah Resulü yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim başımıza böyle bir hal geldi. Amar bin Yasir işte ben böyle yaptım diyor. E, Amar Radiyallahu anh ise diyor ki ben ise hiçbir şey yapmadım. ve Vesselam ona diyor ki şunu yapmanız yeterliydi deyip elini toprağa vurması.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 Bu bağlamda ığılak kelimesini misal verebiliriz. ığılak halinde talak vaki olmaz. ığılak halinde talak vaki olmaz. Hadiste geçen ığılak kelimesi birçok alime kapalı kalmıştır ve değişik yorumlara sebebiyet vermiştir. Kimine göre ikrah